Cen Paşa Köşkü veya John Avrimidis Köşkü İstanbul Adalar ilçesinde Büyükada Nizam Mahallesi Çankaya Caddesi'nde inşa edilmiştir. Köşk 1880 tarihinde Midilli doğumlu olan John Paşa tarafından yaptırılmıştır. Köşkün mimarı Agiileus Policist'tir. John Paşa aslında Venedikli bir aileden gelir. Esas ismi Trasiolus Yanlaros'dur. John Paşa'nın yöneticisi olduğu idareyi i Mahsusa ilk Kadıköy Adalar seferlerini başlatmıştır. O dönemin vapurları Bağdat Basra ve İhsan idi. Kendisi de Bursa'da vefat etmiştir. John Paşa'nın Şişli Rum mezarlığındadır. Çankaya caddesinde 68 nolu yapı adasında 2010 metrekarelik alanda yer alır. Çağının mimari özelliklerini bünyesinde toplayan değişik üsluplardaki dış süslemeleriyle seçmeci veya eklektik bir yapı olup başka bir eşi yoktur. John Paşa ölünce evi Avusturyalı eşine ve çocuklarına kaldı. Osmanlı Devleti'nin Berlin Büyükelçisi Osman Niyazi Paşa ise John Paşa'nın kızı Alice ile evliydi bir dünya savaşı başlayınca John Paşa Almanya'da ve çocukları da Avusturya'da idi. Savaş sonrası aileden bir haber alınmayınca, maliye köşke el koydu ve satışa çıkardı. Ev sırasıyla Emanuel Karasu, Christodraganis, Doktor Dr. Michal Kuromenos, Ahmet Borovalı ve Müzeyher Borovalı'ya intikal etmiştir. Köşkün etrafında ahşap sütunlu balkonlarla donatılmıştır. Çatı kuleleri ve ahşap süslemeler çok göz alıcıdır. Bahçesinde çeşit çeşit heykeller yer alır.